Kulun hevasına muhalif de olsa, aklına, hevasına, arzusuna, ters de olsa, Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi öne alması. Hevasına muvâfık da olsa, Allah'ın sevmediği şeylere iltifat etmemesidir. Evet. Bu alamet, kulun, Allah'a olan kulluğunun kemaline delaleti. Yani işaret eder. Kulluk ise muhabbetle zül'ün kemalidir. Zül, devamlı kendini Allah'tan çok fakir. Onun yardımına muhtaç. Saygıda secde etmen, züku. Bunlar hep zül alametidir. Zillet değil. Anlatabildim mi? Kulluk ise muhabbet, kulluk muhabbetle bütün <gülüyor> kemalidir. Her kim bir mahbubu severse, sevgiliyi severse ona saygı duyar. Çünkü sevgi saygıya getirir. Ve kalbi ona yönelir. Kalbi onun için atar, onun için ürperir, tamam mı? Onu gördüğünde hışyar olur. Her kimin muhabbeti Allah'a ve Allah için ise bir şeyi sevdiği zaman Allah için Allah yolunda Allah'ın hatırı için sever. Eğer biz Allah için sevmeyi onun yolunda sevmeyi onun hatırı için sevmeyi bırakırsak insanlar yaratılanı sevmeye başlarlar yaratandan ötürü. Yaratılanı sevmezler. Bak, yaratılanı o kadar sevgi göstermezler. O kadar saygı duymazlar. Ama Allah'a saygısızlık doğru görünüyor. Güzel. Allah yolunda, Allah'ın hatırı için sever. Bu da Allah'ı sevmeye vesile olur. Allah'tan gayrını sevmekten de alıkor. Kulluğun hakikati Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz. Yani daha ifade şöyle yapayım. Şeyh'i bir ilim ehlini sevmek Allah'a ortak koşma sebep oluyorsa bu kulluk değildir. Kulluk böyle tahsil olunmaz. Evet. Ona Allah için seviyorsan sana devamlı iyiliği, faydası dokunan birisini sevmen kadar makul bir şey yoktur. Bu denli bir sevgi senin samimiyetini ifade etmez. Ama sana kötülük yapmasına rağmen birisini seversen bu senin samimiyetini gösterir. Senin anneni, babanı sevmen samimiyet ifadesi değildir. Senin akraban olmamasına rağmen senin onu sevmen, bak sevgiye maalesef. Allah'ı seviyorum demek, devamlı istismara müsait ve zan olan bir sevgidir. Eğer Resul'e ittiban bağlılığın yoksa. Çünkü Allah bile bunu, biz Allah'ın sevgilileriyiz, Allah'ı seviyoruz dediklerinde, Resul'ün haşitabında de ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana ki, bana tanrıyun. Şimdi sen Allah'ı sevdiğini iddia edeceksin. Eğer Resul'e tabi olmuyorsa bu söz bir iddiadır. Ispat olmayan bir iddiadır. Çünkü Allah'a olan sevgi tasavvuf ehlinin anlattığı gibi bir aşk. Onu zikrederken kendinden geçme değildir. Resul'e olan sevgi Allah'a olan sevgi Resul'e ittiba anlamındadır. Bu anlaşıldı değil mi? Evet. Çünkü eğer bu denli Resul'e ittiba derken onu sözlerinde ve fiillerinde bize <gülüyor> öğrettiklerinde her şeyi örnek kabul edersen onun verdiğini alıp sakındırdığından da uzak durursan bu Resul'e ittibadır. Mutlak bu da zaten Allah'ın ona öğrettikleri tebrik etmeyi emrettikleri insanları yasaklamasını istediği şeylerdir. Her kim bir sevgiliyi severse, mahbubu sever, ona saygı duyar ve kalbi ona yönelir. Kalbi onunla itme inam bulur. Onu zikriyle huzura kavuşur. Her kim muhabbeti Allah'a ve Allah için ise bir şeyi sevdiği zaman Allah için, Allah yolunda Allah'ın hatırı için sever. Bu da Allah'ı sevmeye vesile olur. Her kim bir mahbubu severse ona saygı ziyar ve kalbi ona yönelir. Her kimin muhabbeti Allah'a ve Allah için ise bir şeyi sevdiği zaman Allah için sever. Allah Allah için Allah yolunda Allah'ın hatırı için sever. Bu da Allah'ı sevme. Allah'ın onu sevmesine vesile olur. Hayır, hayır. Kırmızı Kırmızı, kurşun. Kurşun kalemle. Kurşun. Ha, yok. Hmm. Evet. Ee, Leyla kurşun kalem var mı kızım? Evet, evet. Tamam içeride söyleyelim. Yaz bir kalemle şöyle bir işaret etsin de anlaşılır. Hmm. Kulluğun hakikati. Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz. Çünkü bazen Allah için olduğu zannedilen sevgiler, Allah'a ortak koşulan sevgiler olabilir. Her kimin ilahi Allah-u Teala olmazsa, onun ilahı hevası olur. Subhanehu ve Teala buyuruyor ki Efer men ittehada ilahı hu hevâhu ve adlellahu ilmin ve khatama ala Ey Muhammed şu hevasını kendine ilah edilen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde sattırdığı kulağını da kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görmüyor musun Şimdi ona Allah'tan başka kim hidayet eder hiç musun? Allah' ile başkasına kulluk eden yani ama allah'a kul olduğunu söylüyor Allah'a takdim edilmesi gereken bir kulluk eyleminden başkasına nasip ed ediyor Allah ile başkasına kulluk eden aslında hevasına kulluk ediyor bir günahla Allah'a isyan eden her kişi hevasına evde tercih etmesinden dolayıdır Allah Teala ehline, malına, kavmine, ticaretine mesken olan sevgisini Allah'ın sevgisine takdim eden herkese ahirette ikap yani azap vaat etmiştir. Ceza. De ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileleriniz, elde ettiğiniz mallar, kesap gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlanma ve hoşlandığınız evler. Eğer size Allah'tan Resulünden. Ve Allah yolundaki cahattan daha sevimli geliyorsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık kimselere hidayet vermez. Burada Allah'ın sevgisi çoğu zaman denilir. Yani Allah'a iman, itaat adı altında, Resul'e iman adı altında. Gündeme gelen bütün meseleler kavli veya fiili, söz veya amel olarak, fiil olarak bizi imtihana İmtihanı tutulmamıza vesile olan şeylerdir. Mesela hadi Allah yolunda cihada denilir. Siz Allah yolundaki olan cihadı bir şeyle karşılaştırarak tercih edebilirsiniz. Ona olan sevginiz Allah'a itaatten alıkoyuyorsa, demek ki bu bir kul mani ise, başka bir şeye kulluğun gündeme gelmesi demek. İnananlar bile bu gibi ifadeleri ki zaten mevzumuz onunla alakalı az önce bu dört nev muhabbeti İbn-i tarif ettiği dört nev dört çeşit muhabbeti e, mutlak birbirinden tefrik etmeliyiz ayırt etmeliyiz. Ki bizim Allah olan muhabbetimizin nerede olduğunu bilelim. Veya biz onu sevmeden neredeyiz? Ha, bu sözden ibaret midir? Sözden eylem birbirine uyum sağlıyor mu? Allah'ı ve Resulü'nün sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevgisinin eseri görülmeli. Az önce dediğim gibi. sözler, amel birbirine uyum sağlamalı. Ters düşmemeli. Ee, bunu eğer bir örnekle misallendirmek gerekirse birisine sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Elinizden de veya yumruk yapıp onu sırtına vuracaksınız alabildiğince. Şimdi sözlü olarak sevdiğinizi söylemeniz eliniz birbirine uyum sağlamıyor. Eylem ve söylem farklı. Farklı. Ha. Birini sevdiğinizi söylüyorsunuz ve onun sırtını da böyle okuşuyorsanız ha bu, fiille kavlin birbirine uyum sağladığını gösterir. İnsanlar bunu çok basit örneklerle anlayabilirler. Yani bu o kadar e, basit yani sade diyebileceğimiz örneklerle misallendirilmiş ki insandan birisi bunu anlamadığını iddia edemez. Birisi sana sevdiğini söylesin, yumrukla sırtına vursun. Bu ne demek yani? Ne biçim lahana turşusu? Bana sana terhis tavsiye. Allah'ı ve Resulü'nün sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevginin eseri görülmeli. Değilse bu söz sadece bir iddia olur. Buhari ve Müslimdeki nakledine göre Adi Şerif'te Enes radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü buyurdular ki şu üç şey kim de bulunursa imanın tadını bulmuştur. Allah ve Resulü her şeyden daha Allah ve Resulü ona her şeyden daha sevgili olması. Bu nasıl? Yani sevgi metri bir ölçü aleti yok ki. Adamı burnuna kulağına takasın, bu Allah'ı ne kadar seviyor diye ölçesin. Ha, ölçüsü ne? Ne kadar Resulü ittiba ediyorsa bu onun ölçüsüdür. Onların sevgisini tercihse, bunların önündeki bir şey yoksa. Çünkü her şeyden üstün onları sevmek. Her şeyden daha sevgili olmadıkça diyor. Birisini sevdiğinde Allah için sevmesi. bunu da emaresini az önce dedik. Birisinin kardeşini, annesini, babasını, eşini sevmesi. Yani katiyetle bunun doğru olduğunun emaresi değildir bu. Hiç ne seven, alakası olmayan bir kişiyi İman ettiği için sevmesi. Sana yaptığı bir kötülüğe rağmen onu tevhidin hatırı, hatırı için sevebilmendir. Ee, Allah için sevmesi evet. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili olması birisini sevdiğinde Allah için sevmesi. Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kabul etmesidir diyor. Erkin bu üç şey, erkin de bu üç şey varsa, bu imanın tadını almıştır diyor. Ne de bir diyor ki imanın tadından maksat taattan itaatten meşakkatten tahammülden havaya Allah sevgisinin üstün gelmesinden kulun müteleziz olması lezzet alması tad alması. Şeyhülislam Hristam i̇bn diyor ki imanın tadı kulun Allah'a olan muhabbetinin gereğidir. Bu muhabbetin üç esası vardır. Tekmili, tamamlayıcı, gereklerini yerine getirme, mali, tefriri, sevdiğinde Allah, sadece Allah için sevmek. Sevmek değil, Allah için sevmek onu. Üç Zıddın defi, imanı zıttı olan küfürden ateşe atılmak gibi tiksilmek, yanı sakınmak, uzak durmak. Bir hadiste de şöyle diyor, Ve Unan'ı radıyallahu anh'ıdan. Allah Resulü buyurdu ki her kim Allah için sever, Allah için buğz ederse, Allah için verir, Allah için mani olursa imanını ikmal etmiştir diyor. İbrikayı Rahimavullah diyor ki, kelime-i tevhidin ruhu ve sırrı, mukaddes ve mübarek isim sahibi, kendisinden başka ilah olmayan şanı büyük Rabb'ı muhabbetle, iclal, tazim, korku, reca, tevekkül, inade, rabet ürperme, kendisinden başka hiçbir şeyi sevmeyerek Sevince sadece onun için sevmek ki kendisini sevmeye vesile olur. Yani Allah'ın onu sevmesine sebep olur. Sadece Allah'tan korkan, ondan ümit eden, sadece ona tevekkül eden, güvenen, tek ona rağbet eden, ona yönelen, onu isteyen sadece ondan ürperir. Ürpermeyi anladınız mı? Eee Korktuğu bir şeye de kalbin titremesidir bu. Aşıyım. Bazen bu e, sevgi de olur, korku içinde olur. Evet. Onun adına yemin eder, onun için adar, ona tövbeyle yönelir, onun emirlerine itaat eder, ondan sevap bekler, müşkilatlarında ondan yardım ister, ona iltica eder, sığınır, ona secde eder, onun için verir, onun adıyla kurban keser. bütün bunları tek bir ifadede toplasak, sadece ona ibadet eder. Gayrına ibadetten sakınır, bu da kelimeyi şehadet ile ateşten kurtulmuştur Allahu Azze Celle sevmenin, Allahu Azze ve Celle, sevmenin, Azze ve Celle sevmenin ikinci alameti, Allah resulünü sevmek, onun sünnetine ittiva ondan gelen emirleri yerine getirme ve yasaklarından içtinap yani sakınma ile iktifa etme getirmedir. Seleften bazıları dediler ki bir kavim Allah'ı sevdiklerini iddia ettiler. Allah Teala da muhabbet ayetini indirdi. Ey Muhammed onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız yani iddia ettiğiniz gibi iddianız doğruysa bana tabi olmuş ki Allah da sizin sesin ve günahlarınızı bağışladı. Eğer biz Allah'ı seversek, Allah'ı sevmenin emaresi Resul'e ittiba olursa yuhbep kumullah o zaman Allah da sizi sever. Yani Allah'ın bizi sevmesine vesile olmaktır. Allah başka türlü bizi sevmez. Allah'ı sevmenin delili ve meyvesi Allah Resul'üne ittiba. Allah Resulü'nün sevgisi Allah sevgisine tabi ve lazım olan bir vaciptir. Yani Resulü sevmek Allah'ı Allahı sevmenin lazımıdır. Zira Allah'a ve Allah için olan bir muhabbettir. Allah sevgisiyle kalpte muhabbeti Allah sevgisiyle kalpte muhabbeti ziyadeleşir. Noksanlığıyla noksanlaşır. Allah için onu seven Allah'ı sever tıpkı imanı ve salih ameli sevmek gibi. Allah Resulü'nü olan bu muhabbette şirk şaibesinden herhangi bir bulaşıklık yoktur. Şair, sair şair sair itikadi meselelerle karıştırmamak lazım. Yani Allah'a ve Resul'a Allah a ve Allah için olan sevme, Allah'a, Allah için olan bir korkun, tevekkül, yardım isteme yoktur. Sadece muhabbetle Allah'ı Allah için sevme zıttı olan buzdur da Allah için olan bir meseledir. Mekke müşriklerinin lat Zemenat gibi salihlere besledikleri ve zamanımız insanının Allah için sevme adı altında Allah'ı sevme olan eylemi meşrulaştırarak yani kullanarak şirkte vuku bulmaktadır. Sözün hülasası Allah Resulüne olan sevgi Allah'a olan sevginin tabisi ve lazımıdır. Daha da ötesi imanın kemalinin şartıdır. Hadiste varit olduğu gibi e, yukarıya izak koymuşum. Bazıları şeyhlerini, ağabeylerini bu hocalarını güya salihler diyerek Allah için seviyoruz derler. Allah severmiş gibi onları sevmeleri tenkit edilmesinden dolayı Allah Resulü olan bu muhabbeti kendilerinin şeyhlerine karşı olan şirk muhabbetleriyle karıştırılmasıdırlar. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü buyurdu ki hiçbirini iman etmiş olmaz. Ta ki ben ona anasından, babasından ve çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça. Bukhar Nisayi'nde şöyle bir cadilik var. Ömer bin El-Khattab dedi ki Ey Allah'ın Resulü Vallahi sen bana nefsim hariç kendim hariç her şeyden daha sevgilisin. Allah Resulü de cevaben hayır Ömer hatta nefsimden de daha sevgili olmadıkça olmaz dedi. Seni ile yollayana yemin olsun ki şimdi sen bana nefsimden de daha sevgilisin dedi. Ömer Allah dedi Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi oldu yaanlar buyuttular. Her kim Allah Resulüne muhalefet ettiği halde onu sevdiğini söylerse her kim Allah Resulüne muhalefet ettiği halde ona onu sevdiğini söylerse hem Allah Resulüne sevgisinde hem de dolayısıyla Allah'a sevgisinde yalancıdır. Dün mü demiştim size? Bazen insanlar e, Resul'e rağmen yani Resul için yaptığını söyleyerek, ona itaat ettiğini söyleyerek, itaat ettiği şeyin Resul emretmediği de olabilir. Yani Resul'e itaat ettiğini düşünüyor. O itaat ettiği şey bile Resul'ün emretmediği bir şey olabilir. Bir onun, daha... onun için bir amellerimizin ne kadar sabah mı demiştim sabah da İslam her şeye galip olandır mağlup olmaz hı hı. o zaman bizim yapmamız gereken ne söylediğimiz ve yaptığımız şeyin ne kadar İslam'a uyduğunu araştırmaktır eğer söylediğimiz ve yaptığımız şeyler İslam'a uymuyorsa Galip gelmesini istediğimiz biz oluruz ve biz de galip gelmeyiz. Onun için birileri Allah'a sevdiğini söylüyorsa mutlak o sevginin bir emaresi olmalı. Onun hatasına rağmen ona bir tek, onu tekrar iyilikte devam etme. Hatasına rağmen onu affetme, bağışlamandır Allah için. Ben Allah seviyorum diye havaya sıkılmış bir söz olur bu. Onun için Allah'a sevmenin bir emaresi olmalıdır. Ve insan da devamlı bunun sağlamasını yapmalı. Her kim Allah Resulüne muhalefet ettiği halde onu sevdiğini söylerse hem Allah Resulüne sevgisinde hem de dolayısıyla Allah sevgisinde yalan gelir allah Teala buyuruyorlar ki bir katkı kişiler Allah'a ve Resulüne iman ettik, itaat ettik derler. Sonra da onlardan bir tarife bunun ardından yüz çevirirler. İşte bunlar mümin değiller. Yani Allah'a ve Resulüne itaat ettik sözü, Allah ve Resulüne iman ettik sözünden daha çok kendisini ispat eden tarafı vardır. Şimdi Hangi insan Resulüne itaat ediyoruz diyebilir rahatlıkla? Şey. Yapmıyorsan bunu sen bile diyemezsin. Ama Allah'a iman ediyorum diyebilirsin. İmanın lazımlarını bilmeye bilmeye. Halbuki <gülüyor> itaatin, Resulü itaatin ona imanın lazımından olduğunu bilsen, Resulü itaat etmek ona imanın lazımıysa o zaman sen bilseydin bunu Resul'e itaat etmediğin halde ben ona iman ettim diyemezsin ki imanın lazım ona itaatle. Sübhanehu ve Teala resul'e itaatten yüz çevirenlerin imanını nefi ediyor burada. İşte onlar müminler değiller. Ve yekuluna amennâ billâhi ve <gülüyor> bir-resûli ve ata'nâ thumma yatawalla farîqu minhum hey oதலika işte bunlar ha buna ula iki bilmem müminin işte onlar millet değillerdi Buhari'de gelen bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre naklediyor Allah Resulü diyor ki ümmetimin hepsi cennete girecektir yalnız girmek istemeyen müşrikler. Al Allah Resulü Allah'ın Resulü Girmek istemeyen kimdir diye sual ettiler. Bunu duyunca yanlarında soru girmek istemeyen kim? E cennete girmek istemeyen ne olur? Cevaben bana itaat eden cennete girecektir. İsyan eden ise girmek istemeyendir diyor. Maher isadırahim Allah diyor ki buradan anlaşılan şudur ki Allah'tan başka ilah yoktur şahadetin Muhammed onun kulu ve resuludur şahadeti olmadan tamamlanmıyor. Aynen böyle. Allah sevgisiyle Resul sevgisi olmadan tamam olmuyor. Çünkü Allah'ın neyi sevip sevmediğini Resul vasıtasıyla ancak öğrenebiliyoruz. Yani Allah'ın neyi sevip neyi sevmediğini Resul bize öğretiyor. Üçüncü alamet. Allah'ı sevmenin üçüncü alameti. Allah'a Resul'le müminlere bela dostluk Allah'a ve Resulüne ve müminlere bera düşmanlıkta bulunma. Arada, arada sırada serpiştirdiğimiz gibi az önce Allah'ı sevmenin üçüncü alameti ki bu çok net, açıktır. Sana yapılan her şeye rağmen birini affetmen. Tevhidin hatırını öne tutmandır. Sana yapılan her şeye rağmen netizleri karıştırmak. Karıştırmama çalışmandır. Ee, nefis mutlak karışacak. Senin nefsin karışmasını istememen değil, senin nefsi karıştırmamak gayretin mevzubayı. Bunu anlatabilirim mi? Çünkü nefsin karışmaması, nefsin sana kötülüğü emretmemesi mümkün değil. Şeytanın gelip seni ipsat etmeye çalışmaması mümkün değil. Ona bu hakkı verdi. Sen ona ihlasınla karşı duracaksın. Bunu nasıl yenersin? Sana yapılan ağır geliyor. Hakikaten yani kaldıramadım. Arada sırada aklına geldikçe de bana bu yapıldı. Olur muydu diyorsun? Ha, bunu sana söylettiren, affetmeden alıkoyanın şeytan olduğunu anlamalısın. En azından demelisin ki bana bunu ondan barışmıyorum diye değil. Şeytan beni bırakmıyor. Ve ben de şeytan alt edemiyorum. Bari en azından bu kadar erkek olmak gerekir. Evet. Bu kadar. Kaç tak bulduk. Bu kadar. Bu kadar.